Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joy da laflayacağız Sevgili Joy Jazz severler laflayacağız programının yeni bir bölümünde yine karşınızdayız Ahmet Görsev ile beraber Bu akşamki konuğumuz Sevgili Doktor Burkay Adalı Kendisi bizi kırmadı, kabul etti program teklifimizi. Bugün Cihangir'de güzel bir kayıt gerçekleştireceğiz inşallah kendisiyle. Kısaca yani o kadar tabii çok anlatacak hikayesi var ki sevgili Burkay'ın ama en başta tabii bir doktor. Evet. Ankaralı Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu hemen arkasından anestezi ve reanimasyon ihtisası yapmış bir doktor isterseniz oradan başlayalım söyleşmeye. Hani doktorluğu nasıl seçmiş, neden seçmiş? Tabii ki. Biraz onlara o hikayeleri anlatsın. Ondan sonra geri kalan daha yani bence daha daha, il, ilginç. daha ilginç kendisinin de buna katılacağını düşünüyorum. Çünkü doktorluğu veya başka farklı işte ilaç sektörüne geleceğiz bir ara. İlaç sektörünü bırakıp farklı yollara ...düşmesinin bir şeyi de bu. Sevgili Atilla'nın söylediği gibi... ...bu akşamki konuğumuz Burkaya Dalı... Aa, şimdi ...biz bazı konuklarımızı ağırlarken... ...şöyle bir laf ediyoruz... ...on parmağında on marifet... ...şimdi... Ee, ...bu programımızın sürecek... ...birinci marifetlerden itibaren başlayıp... ...kaçıncıya <gülüyor> kadar geldiğimize bakacağız sonunda... Hoş geldin Burak. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Çok eğleniyorum ben de böyle programlarda. <gülüyor> bu ilginç hikayemi paylaşmak benim <gülüyor> de çok hoşuma gidiyor. Ee, yani bir doktorluktan, ha, bir, bir, bir tıp evet. eğitiminden Tabii. Bah bahsedelim istersen. Ben aslında Ankaralıyım, Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. Ee, her zaman biyoloji çok ilgimi çektiği için zaten e, son sene düşünüyordum tıbba girmeyi, işte Cerrahpaşa mı, Çapa mı, Hacettepe mi derken Hacettepe tıp oldu. Ankara'da devam ettim. İşte okul bittikten sonra da önce bir Amerika düşündüm. USMLE diye bir sınav vardır orada. Yurt dışında gidip uzmanlık yapabilirsiniz. Onu düşündüm, Brooklyn'de bir iki yerle görüştüm. Ama istediğim ne olmadığını, Türkiye'de yaşamak istediğimi fark edince e, tamam dedim ben Türkiye'ye gelip uzmanlık yapacağım ve e, Türkiye'de anestezi reanimasyon uzmanlığımı tamamladım. E, ama ben her zaman gençlere de şey diyorum hani hayatımızın her noktasında bazen bu yol ayrımlarında kararı biz vermiyor gibi hissediyoruz ama aslında birçok kararı biz veriyoruz. Ne istediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben anesteziyi bitirirken son sene artık ilaç sektöründe devam etmenin benim için daha doğru olacağını görmeye başladım. Doktorluk yapmayıp doktorluk bilgimi bilim Sel background'umu ilaç sektöründe kullanmanın daha faydalı olacağını düşündüğüm için Önce finansman işletme yönetimi programı bitirdim, bizim zamanımızda MBA yoktu e, OTTÜ, Ankara Üniversitesi bize dalga geçti doktor adam MBA'yı yaparmış diye e, O programı bitirdik, bir minor gibi düşünebiliriz bir senelik bir program Onun arkasından ilaç sektörüne geçtim, yaklaşık 20 sene ilaç sektöründe çeşitli pozisyonlarda yer aldım Peki tıp fakültesine girdiğinde yani ben doktor olacağım diye girdin herhalde kesinlikle ama e, şu anda da gençlere söylüyorum e, kariyerinin geri kalanını insanların iyi planlaması gerekiyor. Mesela bunun çok uzun, çok e, meşakkatli bir eğitim olduğunu, çok herkesin net iyi biliyor olması lazım. Sonunda tamam çok sevdiğiniz bir iş yapıyorsunuz ama orada getirileri, götürüleri var yaptığınız işin Onu çok iyi belirlemeniz gerekiyor ve e, doğru karar verip vermediğinizi hani 10 sene tıp okuduktan sonra bile ya ben şu alanda daha e, şey olacağım daha verimli olacağım, daha mutlu olacağım deyip başka bir alana geçmenin de mümkün olabileceğini gördüm ben. Bu buradan aslında şeyin sinyallerini veriyor bize. Ne okursanız okuyun, sevdiğinizin peşinde koşun. Sevdiğiniz Doğru. Işin öyle e, öyle, koşun. öyle evet tabii. Yani ki. sevmediğiniz işi yapmayın diyor kısaca burada. Orada bir şey daha eklemek isterim ben bu arada. Ben okul okurken sadece okul okumadım tabii ki. Yani bir yandan ne yapabilirim? İşte neyi seviyorum? Mesela dil öğrenmeyi çok seviyorum. İşte gittim Fransızca, İspanyolca öğrendim. O sırada hieroglif çalıştım bizce i̇şte Yunanca yani ilgilendiğim alanı hiçbir zaman bırakmadım. Hani ben tıp doktor olacağım deyip de o alandan uzaklaşmadım. Mesela tıbba başlarken ben müzisyen olmayı çok istiyordum. Konservatuara girmek istiyordum. Daha sonra gir girmedim şeyde lisedeyken. Eee Hacettepe Üniversitesi'nin korosuna girdim tıpla aynı anda. O yüzden mesela benim tıp ve müzik kariyerim de biraz birlikte gitti ve ben işte 91'den 94'e kadar Hacettepe Konservatuar Korusunda söyledikten sonra Orphean da korusunu kurdum. Evet evet ona ayrıca geleceğiz evet. ama şu var tabii yani doktorlarda özellikle hekimlerde bir yani sadece hekimlik veya doktorluk yetmiyor yani hepsinde evet. bir, bir, bir sanat. Bir, bir, yani çıkış noktası çıkış gerekir. noktası yani evet. hobi diyeceğim ama hobinin ötesine geçiyor Sen yani sende evet, de öyle, öyle olmuş mi? yani evet. benim tanıdığım diğer doktorlarda da çok benzer durumlar var yani doktorluğun getirdiği böyle bir, bir durum da var anlaşılan yani çok yönlü olma. Kesinlikle bir kere çok zor bir eğitim ve birçok şeyi görmüyorsunuz bir kampüsünüz yok hani sadece hasta görüyorsunuz falan aslında yoğun yorucu bir eğitim tabii ki sabahtan akşama kadar ders çalışıyorsunuz mutlaka hayatınızda bir şey olması lazım bu bir şey de haftada bir saat bir şey kursuna gidiyorum yetmiyor hani bayağı zaman harcadık biz mesela işte her gün 4'te 5'te dersten çıkıp mesela işte Hacettepe konservatörü koşuyordum ben. İşte akşam 8'e kadar koro profamız var mesela yarışmaya hazırlanıyoruz filan. İşte o sırada bir iki tiyatroda Rüştü Asyalı ile filan korist olarak oyunda rol aldık. Hani tiyatro ortamını da görmek filan. Hani orada fark ettim ki mesela ben sahnede olmayı seviyorum. O zaman zaman harcıyorum ona. Ve gündüz işte 8 saat dersten çıkmışsınız. Eve gidip 6 saat daha çalışacaksınız. Onu bir şekilde sıfırlaması lazım bir şeyin. O Hı. Müzik Hı. benim için öyle bir çıkış noktası. Çok güzel evet. Bütün doktorlarda bu genelde var. Bu çıkış noktası arama işi. Var var evet. Var, ve yani hepsi de öyle... Çok ağır bir şey eğitim. Ağır bir eğitimden evet, aynen, sonra herkes aynen. nefes alacak bir yer arıyor kendine. Çok doğru söylüyorsun ama tabii bu enerjiyi bulmak da çok kolay değil. Yani öyle bir eğitimden... Geçerek bu kesinlikle kadar başka yok. şeyleri, bu kadar hobileri zaman ayırıyor olmak da insanüstü bir enerji gerektiriyor diye düşünüyorum. Öyle, kesinlikle öyle. Bizim ilk programımızda da bir doktor arkadaşımız vardı. Evet, evet ona da buradan evet. bir selam olsun. olsun. Ve ona ben şöyle bir soru sormuştum. Ne zaman uyuyorsun? Şimdi aynı soru Burka'ya gelecek. Doğru, o çok güzel bir, doğru, bir soru. Doğru, listeye doğru. bakınca evet. ne zaman uyuyorsun diyeceğim. Ya oldum olası. Bu arada ben tezimi hazırlarken uyku durumu, benim anestezi uzmanlığım olduğu için anestezi de uyku derinliğiydi benim tez konum. O yüzden uyku konusu her zaman çok ilgimi çeken bir alandır. Mesela o dönemde şunu bile hesaplamaya çalışıyordum ben. Özel elektrotlar bağlayıp yani biz ne kadar uyursak yeterli olur ya da sabah kaçta alarm çalarsa mutsuz uyanmayız. Nedir bunlar ya? Yani Beyn dalgaları ölçüyordum çünkü ben. Mesela orada şunu gördüm ki aslında biz dört, beş, altı saat eğer sağlıklı güzel uyuyabilirsek yeterli. o bize yeterli oluyor. Tabii ki o zamanlar daha uzun uyumayı seviyordum. işte hani bıraksanız on iki saat ee, uyuyordum. Evet. Şimdi o da kalmadı ama mesela şu anda da soruyorlar abi ne kadar uyuyorsun? Günde dört saat, beş saat. Mesela benim rutinim üç, dokuzdur. Gece 3 gibi yatarım, dokuz gibi kalkarım. Hmm. Şu anda rutinim bu. İlaç sektöründe de 12-1'di, sabah 8.30-9'du yine yani. Hatta İlaç da... sektörü 20 yıl sürmüş zaten. <gülüyor> Yaklaşık 20 yıl. Evet. Yaklaşık evet. 20 yılda demek ki böyle bir rutinle evet. yaşıyor. Evet. İnsanın şey, rutinleri rutinlerde değişiyor evet. tabii. Evet. alarm bile kurmadan mesela evet. 9.00'da uyanıyor beyin Veya 8.59'da evet. uyandığım evet. oluyor. Burkay bir var. şey soracağım peki. Yani bu böyle hani hep kaliteli uyku dedikleri şey. Nedir bu kaliteli uyku? Biz bu gerçekten uyuduğumuz 8-10 saatin kat saatini gerçekten kaliteli geçiriyoruz ve neye göre kaliteli bu? Çok zor bir soru aslında. Şey, bazı çoğu zaman kafamızda çok fazla stresle şeyle uyuyoruz. Çok, çözülmemiş birçok şeyle, beynimizdeki kıymıklarla. Abi hani, şehirde yaşayıp da, var. şehirde yani. yaşayıp da böyle stressiz bir adam varsa ben de. E, tabii ki. Koynunda yapış. Yapamıyoruz. Hatta ben de yapabiliyor muyum? Hayır yine yani yatmadan önce cep telefonum elimde. Hani son ana tabii, kadar. En kötü şeydi, evet. O mavi ışık fe, fecat diyorlar. Mesela o bir saat sosyal medyayla ilgilenmemek, biraz işte okumak. Ee, öncesinde biraz loş ortamda durmak. Mesela yatak odasını, yatağı televizyon izlemek için falan kullanmamak. hani Yatak odası sadece evet. uyku yeri olacak şekilde. işte karanlıkta yatmak falan. Yani Birçok şey var. Ee, öyle hani gerçek. Hep şeydir ya mesela akşamüstü bir yarım saat kestirirsiniz. O gün evet. pırıl pırıl olursunuz. Yani. Aa, gerçek kaliteli REM uykusunu alabilirseniz. O size aslında bütün gün yetiyor. Bir i̇nsan çok uzun uyumak zorunda olan bir canlı değil bence. Değil, doğru. doğru. Yatak odasının herkes televizyon koyacağına sevişmeye vakit ayırsın daha mutlu. Olur. <gülüyor> en, güzeli, çok doğru, en çok doğru, çok doğru. Evet. evet. Ee, ne yapalım Ahmet bir müzik arası müzik verelim. Arası verelim. Ee, one Bourbon, One Scotch, One Beer. Kimden evet, gelsin? John Lee Hooker'dan gelsin. Şimdi bu akşamki e, parçalar hep böyle e, alkol içki Ay, üstüne üstün ama e, sebebini biraz sonra anlayacaksınız. Hani burka'yı tanıyanlar anlamıştır zaten Tanımayanlar da biraz sonra e, farkına varacaklar. Bunları, Hep birlikte dinliyoruz. Bunları yavaş yavaş damardan vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> I walked out, feeling good, and by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall, by that time, it was 10.30 then, I looked down the bar, at the bartender, said, so what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch. One bill. Well, my baby she gone. She been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Friday. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one Scotch, one bill. And I sat there getting high, stoned knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two, the last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartano, what do you want? One bourbon. Haşamki konuğumuz sevgili Burkay Adalı. Ee, ilaç sektörünü bıraktıktan sonra, terk ettikten sonra, çünkü hobilerinin peşinde koşarak terk ediyor. Burkay'ın on parmağında 10 marifet diyoruz. Birinciyi geçtik, ikinciye geldik. İkincide çok marifetler var üst üste binmiş. Bunların sıralamasını biz arada konuşurken bile kaçırdık. <gülüyor> İkinciyi <Şimdi gülüyor> neyi yerleştireceğiz Müzeceğiz. bilemiyoruz açıkçası. Şimdi bir müzik var. O orası biraz karışık. Bir, bir müzik var. Onun üstüne binen diğerleri var. Bunları bir şey delim. E, Burkaydan dinleyelim. Burkay'dan dinleyelim. Evet, tabii ki. Evet. Ee, biraz önce bahsetmiştim işte tıpdayken mesela müzik e, kariyerim diyebilirim, hobim başladı. E, Sonra hayatımın değişik dönemlerinde baktığımızda böyle sanki bir mikserde sesi açar, açar kapatır gibi düşünebilirsiniz. Ecolizer, hayatta her şeyin dengesi değişebiliyor ya bir dönem bir konuya çok daha ağırlıklı zaman harcıyorsunuz. Mesela ilaç sektörüne girdiğim ilk yıl o kadar çok çalıştım ki mesela çok az zaman ayırabildim müziği. Viski her zaman için bir şeydi, bir hobi olarak, bir okuma olarak, bir lezzetli bir zevk olarak devam ediyordu. Ama uzun dönem eski arkadaşlarım beni viskiden önce müzikle tanıyorlar. Çünkü ben 1991'den beri mesela müziğe çok zaman ayırdım. O yüzden mesela tıp, uzmanlık, İlat sektörüne girdiğim ilk 5-10 yıl hayatımın neredeyse yarısı müzikti. Korolar kurdum, koroların yönetiminde bulundum, yurtdışında yarışmalara ve konserlere gidiyorduk sürekli. Biraz bu disiplin çok ciddi bir disiplin bu sadece hobi olmuyor artık çünkü mesela işte Mayıs ayındaki bir yarışmaya hazırlanıyorsunuz, baya hani sporcu nasıl çalışırsa her gün gidip bir şey üzerinde repertuar üzerinde çalışıyoruz yine çok çok. Zor büyük disiplin gerektiren bir şey. E, o sırada e, bunu bu işi nasıl büyütebiliriz dedik. Orfeon oda kurusunun korosunun kurucusuyum ben. Kurucu yediriyorum. Bu ya artık bir hobiyi geçmiş durumda. Orada artık hobiyi geçmeye başladı. Biz 94 Orfeon. Çıldırmış oda hobiler diyoruz ona. Evet. Çirinden evet, evet. Kurduk. Biz kendi kendimize söyleyelim derken işte biraz da hep kendimiz kaşındık. Benim gibi çok arkadaşım vardı yanımda. Ne yapalım? Hadi yurt dışında bir yarışmaya başvuralım. Başvurduk, kabul aldık. Hadi bu iş yurt dışına gitmeye falan başladı. Şunu söyleyebilirim mesela. Bazı şeyleri de hani bazen bırakıyoruz geriye dedik. Ben 10-12 yıl mesela hiç yas tatili yapmadığımı fark ettim. Çünkü her yaz ben koro salonunda işte akşamlara kadar prova yapıyordum. Sonra 10 günlük bir turnemiz oluyordu. İşte Avusturya'da, Kanada'da, İtalya'da, Macaristan'da. Ve hem turne hem işte bir dolu konser, yarışmalara katılıyorsunuz falan. Yani tatil yapacak zaman yok zaten falan. Ama o tatil gibi oluyordu. Burkay sadece hayal etmekle olmuyor yani. İnanılmaz e tabi, çalışma. E, e, tabii ki tabii ki bu kadar e, tabi, tabi. çok. E, Orfeo'nun bir için. marka haline getirmek çok önemli bir süreçti bizim için. Ben de yönetimdeydim o sırada. Yani çok zaman harcadık buna ve e, işte Kanada'da dünya birincisi olduk. Ee, işte Avusturya'da dünya koru, koru olimpiyatları, ilk koru olimpiyatları yapıldığında Türkiye'den davet alan tek koro olduk. İşte biz önceleri Macar çağdaş eserleri söyleyelim diye yola çıkmışken bir süre sonra Biraz da sanat için şey toplum için sanat da girip Hı. işte mesela çok seslendirilmiş halk türküleri, eğlenceli caz e, şeyleri, e, düzenlemeleri gibi çok gibi şeyler de o yüzden değişik kategorilerle de mesela folklorik kategoriye çıkıyoruz üzerimizde kızların üzerinde bindallılar var benim üzerimde e, Maraş dondurmacısı kıyafet hani <gülüyor> öyle ya da caza çıkıyoruz üzerimizde modern kıyafetler var falan. yani bir yandan da Türkiye'yi temsil etmek. Bir, bir yandan bu tabii, temsil verken bir yandan da senin dijital platformun var web sitede de bilmem tabii, neler onlar 94 gibi... de, de benim bir web evet. sitem vardı o zaman 1994 95te Türkiye'de 8 kişinin kişisel web sitesi vardı benim de çok komik bir web sitem vardı hello I'm a medical student falan yazan ikinci sayfasına <gülüyor> tıklıyorsunuz Prodigy şarkı sözleri o zaman Prodigy dinlerdim üçüncü sayfa hieroglif ee, nasıl okunur? Evet. O sıraları hieroglif çalışıyordum böyle Bir öyle, öyle bir, bir hobi i̇şte var. İşte böyle saçma sapan hobi dolu bende. Öyle. Ama eski bir sürü. Bir, bir dakika bir 10 <gülüyor> <dakika, bir dakika. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> On parmağımda on marifet dedik. Onu birden dökmeyeceğiz. Ondan sonra da işte zaman içinde viski e, diğerlerinin artık önüne çıkmaya başladı. Çünkü e, bir web sitesi kurdum. E, i̇nsanlardan çok büyük bir geri dönüşü oldu. Çok güzel bir geri dönüşü oldu. E, son 7-8 senem ilaç sektörü ve viski arasına bölündü diyebilirim. Onun üzerine de şimdi bambaşka bir yolda ilerliyorum zaten. Valla çok güzel bir yolda ilerliyorsun. Ben hani Burka'yı viski vasıtasıyla tanıdım diyebilirim. Ama bugün söyleştikçe gerçekten arkada çok daha farklı ve zengin hobiler olduğunu görüyorum. Yani viski diye bir yere gelecekken tam arada... Hyeroglif çıktı. Çıktı. Yani çıktı. Onun gerçekten o yüzden şey oluyor. İşte arada zor oluyor. dijital web sitesi çıkıyor, giriyor evet. falan. Ama şöyle bir etkisi de var tabii. Dijitali sevmem mesela, viskiyi bu noktaya getirmem de önemli bir faktör. Hı. Hani ben herkes gibi viskiyi seviyordum, okuyordum, elime geçen kitabı alıyordum. Yurt dışına gittikçe değişik viskiler tadıyordum. İşte İngilizce falan bildiğimiz için farklı kaynaklar tarayabiliyoruz. O sırada bizde şey yukalalığı var ya, Türk, sanki herkes İngilizce biliyormuş gibi sanıyoruz bir fark ettim aslında İngilizce biliyorum diyenlerde çok da İngilizce bilmiyor o yüzden hani bizim bana çok basit gelen bir işte viski nasıl üretili ya da bu iç viskin içine ne varmışı Türkçe bir şey yazınca okudu bir çok insan ve bir web sitesinde bunu yapan ilk oldum hani Türkiye'nin ilk viski kültürü web sitesi meleklerinpayinop.com şimdi ona ayrıca geleceğiz evet. o, o hakikaten kıymetli bir iş ee, bol ödüllü bir iş ve hani birçok viski severin Türkiye'deki Gelişimine de katkısı olan bir iş. Onu Teşekkür ayrı bir başlıkta irdeleyelim. Ona geçmeden önce istersen Ahmet yine bir müzik arası verelim hemen. Ee evet, yeni bir müzik arası verelim. Burada ne çalalım? New York State of Mind. O e, New York State of Mind'i birazdan çalacağız. Bu değil mi? Hayır, çünkü o bir sürpriz olacak. E, biz şimdi Dwayne Washington'dan bir şey çalalım. Me and my Mind, My Jin. Jin, ah Jin vardı sıradan. Evet, evet, evet. sırayı şaşırdık. Evet, süper. me cause I'm in my sin I said stay away from me cause I'm in my sin but if this joint is raided oh somebody bring me my gin Well, now, don't mess with me, nobody. Cause you will never win. I said, don't mess with me, nobody. Ooh, no. Cause you will never win. I'll fight the Army and the Navy, Air Force and anybody if somebody brings me my gin. a pal of mine I know you heard me say any bootlegger all you gotta do is show him a pal of mine cause a good bottle of gin We'll get it any time When I get high, high, high And ain't got nothing to do I know you heard me I say When I get high, high, high, high There ain't nothing I won't do So just keep me full of good liquor And I'll be nice too İzlediğiniz Sevgili Burkay Adalı ile söyleşmeye, laflamaya devam ediyoruz bu akşamki programda. Biraz önce bahsettiğimiz, bahsettiğimiz gibi bir sürü hobi var ama tabii müzik o, bu hobilerin sanki hani böyle bir, bir, bir çıt daha hobilikten çıkmış çıkta, vaziyete çıkta da, gelmiş. Evet biraz sonra bir sürpriz parça da çalacağız açıkçası biraz önce <gülüyor> Ahmet bahsetti parçadan ama sürprizi biraz bozduysan <gülüyor> da. Olsun olsun güzel bir hazırlık olmuş oldu birazcık o taraftan bahsedelim hani o Oda Korosunun kuruluşu senin orada yöneticiliğin ve hani bu kadar dallanıp budaklanması yurt dışında ödüller alması. Nasıl oldu? Bu çünkü bu artık yani bana göre hobi değil yani hani biraz sa sadece abi. sadece, sadece hayatı boyunca bununla ilgilenen insanlar, insanlar var, da tabii var tabii ama sen birçok işinin yanında veya birçok hobinin yanında hani bunu da aradan çıkarmış gibi ee... duruyorsun. Birlikte çok güzel işler yaptık. Bir kere koro işi bir takım işi. Ben sonra ilaç sektöründe de başarılı olduysam mesela koro kültürünün bana çok etkisi oldu. Çünkü işte 20-25 kişilik bir grupta takım çalışmasını görüyorsunuz. İşlerin ucundan tutmayı öğreniyorsunuz. Hep teamwork teamwork denir durur. Hani onu gerçekten öğrenebileceğiniz yer orası. Biraz önce siz bahsetmiştiniz. Üniversite ne okuduğunuz önemli değil bazen de ne öğrendiğiniz önemli o sırada. Mesela istediğiniz bölümü okuyun. Hani takım çalışmasını ancak böyle bir şeyle öğrenebiliyorsunuz. Ben sporla ilgilenen bir insan hiçbir zaman olmadım ama mesela koroda aynı takım çalışmasını yapmak zorunda Takım ruhu orada da Takım başladı. ruhu oradan başlıyor zaten. Ben 91'de Muzaffer Arkan'ın korosunda başladım. Muzaffer Bey'i de burada anayım. Türkiye'nin çok önemli bir müzik adamıdır. Biz ondan öğrendik ilk. Ben biraz nasıl diyeyim alaylıyım. Konservatuara da başladım o sırada ama devam etmedim. Yani diplomam yok. Alaylı olarak öğrendim. Orada 3 sene 4 sene pek çok konser verdik falan o hobi gibiydi. Hacı Tepek Korosu, korolarından biriydik Ankara Çok Sessiz Korosu. O sırada biz sekiz benim gibi biraz hırslı, böyle değişik ala, ilgi alanları olan arkadaş ya yani biz ayrılalım kendimiz de bir şeyler yapalım bir vokal grubu olarak. Kendi istediğimiz eserleri söyleyelim. Sadece işte caz söyleyelim, modern söyleyelim. Hani o sıralar öyle eserler söylüyorduk ki hani alkış almıyordu eser çünkü gerçekten Beş gömlek büyüktü seyirci o anda. Hani koronun yarısının dört dörtlük yarısının üç sekizlik söylediğini düşünün. Ee, yani aksak, aşırı aksak, aksak. E, böyle ve atonal. Mesela on iki kişi on iki sesli bir şey söylüyoruz ve atonal. Hani CSO'da konserlerimiz vardır bizim böyle çok biz şarkı bitiriyoruz çok mutluyuz ama alkış. Hani çıp emin olamıyorlar evet. şarkı bitti mi <gülüyor> Şimdi onun üzerine tabi biz biraz daha şey yapmalıyız dedik, halka inmeliyiz. O sırada tabi biz İbrahim Yazıcı'yı biliyorsunuzdur Türkiye'nin ünlü şey, şey, İbrahim'le evet. çalıştık. Ee, sonra Yiğit Aydın'la çalıştık şu anda Bilkent'te o da hoca. Hani çok çok güzel insanlarla çalıştık. Bu arada İbrahim ve Yiğit Atatürk Anadolu Lisesi'nderdir benim mi? Lise arkadaşlarım evet. Ee, Atatürk Anadolu'nun da böyle bir müzik dünyasında çok bir şeyi vardır, ee, nasıl diyeyim katkısı vardır. Ee, o dönemde biz Elna Erkerimova ile çalışmaya başladık. O Ankara Radyosu'nun da şefiydi, ee, işte yurt dışında devlet sanatçılığı olan e, falan çok değerli bir müzik insanı. Tabi biraz o da yönlendirdi bizi. Arkadaşlar siz çok iyi gidiyorsunuz, bu işi yurt dışında da değerlendirelim, hadi yarışmaya girelim, hadi festivale gidelim falan. O işler tabi artık bize ciddiye bindirdi işleri ve baktık elimizde 100 tane, 100 şarkıya yakın bir repertuar var. Geriye de bir şey bırakmak çok istiyoruz, CD kaydedelim dedik. Ee, bu kolay bir şey değil albüm çıkartmak sanat bir şeyde bir, bir klasik müzik Mutlaka. albümü yapmak, tabii, tabii, yıl 94 tabii. hani bir şekilde baş, başardık ama sanıyorum 3000 basılmıştı şimdi geçmiş zaman hatırlamıyorum ama Orfean da Korosu'nun ilk albümü o zaman çıktı ee, yaklaşık 5-6 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam 2010'da da ikinci albümü çıkarttık. Ee, işte hobi burada biraz devreden çıkıyor ve yarı profesyonelliğe giriyor çünkü ne olsa hani o bizim atıyorum otobüs paramızı anca karşıladı ama bir şekilde bir hani para getiriyorsa yaptığınız iş ona artık yarı profesyonel evet. falan diyebiliyorsunuz ama geriye böyle iki tane güzel albüm bırakmış olduk daha sonrakileri de örnek olmuş olduk işte Boğaziçi Caz Korosu falan şu anda herkes tanıyor mesela Boğaziçi evet. Caz Korosu. Orfeon ekolünün şu andaki devamı. Devamı şesin. İşte Repertuarı ile işte kıyafetleriyle, sahne düzeniyle, duruşuyla bilmem neyle, mesela işte biz 94'te tabi sosyal medya olmadığı için <gülüyor> ya da YouTube olmadığı için <gülüyor> hiçbirini paylaşamıyoruz ama en azından CD'lerimizi bırakmış olduk geriye. Ee, i̇ki iki tane CD, i̇ki değil CD mi? var. İki CD var, evet iki CD var. Ben o sırada bu arada artık şana da başlamıştım. Yalnızca koro yetmedi bana, şu an dersleri almaya başladım. Opera yani. Op Normal arya da söyle, söylüyordum ben. ve O yüzden işte Koro'da birkaç kişi bunu yaptığı için e, sololarım da olmaya başladı. Hani Koro'nun bana eşlik ettiği birkaç e, şarkı kaydettik. Koro'da soprano bir arkadaşımız vardı. Onun Koro'nun ona eşlik ettiği yine akapella yani hiç eşliksiz, şeysiz bir enstrümansız hı hı hı. ama e, bir kişinin solo olduğu öyle e, kayıtlarımız da oldu. Tam o dönemde de bir opera da biz bu arada. Alın size bir marifet daha çıktı söylerken. <gülüyor> e, Türkiye'nin ilk özel operasını Bilkent'te biz sergiledik. 10 kişiydik. Şan hocam Mozart'ın bir bir perdelik bir Zinch vardır. Operada diyemeyiz çünkü aralarda konuşmalar Konuşma. da vardır ama Mozart'ın sekiz yaşında yazdığı bir opera. Piyanistimiz çalmakta zorlanıyordu. Ben söylerken zorlanıyordum Basaryalar'ın. Hani sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı opera ama... ...Bilkent'te onu sergiledik mesela. Wow. O yüzden Türkiye'nin ilk özel operasını yaptık da diyebiliyorum. Yani. Evet, onlar dünya dışı varlıklar. Daha, çok, daha çok evet. farklı bir şey. Evet, evet. Tam o, bir Ayrı o, bir deha. Orada çok net gördüm o deha olayını. İşte da uzun yıllar devam etti ama ana olarak koro gitti. Evet. Bu, bu, o zaman... Çok kıymetli işler yani hani ben de Burkay'la aynı sektörde çalışıyorum. Hani arada bir sevgili Ahmet'le haftada bir program yapıyoruz. Hobi, hobimiz var diye geçiniyoruz ama. Ama bu çok güzel bir oyu. Ben yıllarca bunu istedim bu arada. Yani Burkay hakikaten aşmış. Radyoda gitmiş. ne yapabilirim diye yıllarca düşündüm. Yani çok O yüzden keyif alıyorum böyle Şimdi Süper. Olacak. Ben bazen bir laf söylüyorum hep böyle arada. Çok basit anlatıyor Burkay yaptığı işleri sanki sahanda saade yumurta kırıyormuş gibi. Herde <gülüyor> sahanda yumurta da kırarım. Çok güzel kırarım. <gülüyor> <gülüyor> sahanda yumurtam da meşhurdur evet. en zor yemeklerden bir tanesi Çok de saha. O yüzden. Omlet <gülüyor> ya biliyorsun Fransa'da gastronomi, gastronomi. okullarının mezuniyet evet. şeyidir omlet yapısı. Yani yarışmaları var. Aynen. Yarışmaları Aynen. Var, tamam. Aynen. Peki ee, bir hemen bir müzik arası verelim. verelim. Ee, bu, ama, sefer ama... bu sefer ama sefer ben şey diyeyim kimden geleceğini söyleyip sen doğru anonsu yap. <gülüyor> Orpheanolu Orkestrası'ndan gelecek. Evet. Ne gelsin? New York State of Mind galiba oh, bir Billy Joel, Billy Joel dersisi, şarkısı. şarkısı. Bun, evet, bu benim solom. Ee, o... Bunu duyunca pek insanlar e, inanamıyor bunun benim solom olduğuna. O zamanlar yüksek tenor, e, yüksek bariton söylüyordum. Sesim tenor, yüksek bariton arasıydı. Şu anda... Biraz daha bas ve hatta profundoya kaydı ses hala aşağı iniyor bu arada 48 yaşıma geldi. Hala etkiliyor mu Allah Allah? Ben e, bayağı e, tenor başladım, falsetim falan çok iyiydi. E, şu anda hani o zaman söylediğim şarkıları mesela şu soluyu şu anda bu performansa söyleyemem çünkü ses rengim bayağı değişti. Ama... Sigara içiyor musun? Ha, tabii, tabii tabii. Onun da yani onun var. etkisi var. Onun mi etkisi var değil mi? Onda evet, ona var. Gelecek. bu Ama bu çok sevdiğim bir şarkıdır hem... New York'la çok hani güzel evet, bir evet, evet. var. Hem jazz, hem yani Billy evet. çok severim. Falan. Bu, bunu dinlerken, dinlemeden evvel bir parantez açacağım ben. Birçok arkadaşım bana sizin radyo programlarını yaparken seslerinizle oynuyor musunuz? Bu ses tonları acayip güzel geliyor diye soruyorlar. Evet biz ses tonlarımızda oynamıyoruz. Herkesin sesi oynamıyoruz. çok güzel. Oynamıyoruz. Herkesin olduğu gibi. Önümüzde <gülüyor> üç tane <gülüyor> mikrofon, bir tane bir alet <gülüyor> bir var. Tane bir tane mikser var. var. Evet. O kadar. Ee, evet. Hemen e, parça or, geliyor. Orphean or or or... O Dekorosu'ndan. <gülüyor> New York State of Mind. Harika. <gülüyor> Some folks like to get away, to take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines Being high in the Rockies under Evergreen But I know what I'm needing and I don't wanna waste more time I'm, I'm in the New York ...akşamki konu sevgili Burka Adalı. Ee, on parmakta on marifet dedik. Daha dördüncü ancak gelebildik. Ee, meleklerin payından bahsedeceğiz. Meleklerin payından bahsetmeden evvel... ...bizi bu akşam misafir ederken... ...sıcak şarapla misafir etti ama. <gülüyor> ama sıcak şaraptan başka bir yere gideceğiz. Bir serüvene gireceğiz şimdi. Evet. Dinliyoruz. Meleklerin payı nedir? Meleklerin payı 2013'te melekler, doğan bebeğim. <gülüyor> evet, melekler nerede niye pay alırlar? Evet, o çok çok ilginç bir hikaye meleklerin payı. Ben işte son 20 yıldır yaklaşık ilat sektöründe çalışıyorum. Dedim ilat sektöründe koro çalışmaları devam ediyordu. Ankara'dan İstanbul'a geçince İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye başladım. Avrupa korosu'nda da çok güzel işler yaptık. İşte ama haftada 2 saat 3 saat ortam hobi niteliğindeydi yani İstanbul döneminde. o o 2 3 saat yetmedi işte bana oradan ilat sektörü bir yandan çok yoğun devam ederken devam ederken e, yanında başka bir hobi gerekiyordu. E, ben o zamanlar bir web sitesinde de yazmak istiyordum. Önce burkayadalik.com'u kurdum. Film eleştirileri yazdım, bir şeyler yazdım ama çok dağınık gidiyordu. Hani o gün bir şey yazıyorum, bugün bir kitap eleştirisi hmm. yazıyorum, bugün bir restoran yazıyorum falan. O çok istediğim havayı, Formatta tadı, olmadı. formatı alamadım ve şey dedim, ya benim bu kadar ilgi alanım var, e, tematik bir şey de yazı yazayım. Biski, hiç yazan yok. Ben viskiyi de seviyorum. Okuyorum filan. Viski yazayım bakayım dedim. Bu karar biraz da şeyden geldi. Yurt dışında bir toplantıya katıldık. Dönüşte duty Free'den <gülüyor> bir şey aldım. <gülüyor> geldim. İşte baktım. Okintosh'ın yazılışı da bir garip. Bilmediğim bir <gülüyor> e, viski. İşte ilk girdim okudum. Neymiş bir kere? Okintosh'ın okunduğunu öğrendim. Hadi galce ilgimi çekti falan. E, burada bu noktada ben de okumaya başladım. Hani e, madem bir şey yazıyorum şey yapayım. E, doğru bir şey yazayım diyerek kendim de okumaya başladım. Virüs, e, virüs girdi ve merakların aklının evet filan e, evet. yani yok artık. Bu işi altında hakikaten evet, kıymetli doğru. bir iş. Evet. Öyle işte o e, süreç biraz şey yaptı e, bir anda e, hızlandı e, ben böyle sadece hobi için yazarım kendi kendi kendi tadım notlarımı yazarım derken e, insanlardan daha ikinci yazıda bana cevaplar gelmeye başladı. Abi işte ne güzel yazmışsın abi Jack de yazsana bu kömür diyorlar bu ne single ne harman hmm. ne falan yani kafasında insanların pek çok soru, soru olduğunu var, fark ettim ve o sırada anladım ki Türkçe viski kaynağı yok. 20-25 yıl önce Mehmet Yalçın, Teoman al A'dan Zeyviski diye bir kitap yazmıştı benim de üniversitede gördüğüm ilk kitap ama o kitap 15-20 yıldır piyasada yok, yok. ve sahaflarda filan bulunuyor zaten küçücük bir cep kitabıydı. Evet, ee, o yüzden bir kaynak gerekiyordu, Merkler'in payı onu doldurdu. Bu arada ilk gece ben bunu yazdım. Arkadaşım yanımdaydı. Yönetmen arkadaşım Kemal Yılmaz. Ya Kemal ne koysam adını dedim. Önce viskidoktoru.com düşünün. Doktorviski.com <gülüyor> düşünün. Bunları da aldım o sırada. O isimler hala bende. Sonra düşündüm ya bu da çok kör gözün parmağın olacak. Hani ben biraz daha poetik de bir şey olsun, şey olsun istiyorum. O dönemde Ken Loach Khan'da ödül almıştı. 2012'de Angel Sheer filmiyle. Ve çok güzel bir filmdir. Harika bir komedidir. Eskot serseriler gidip tam tüm <gülüyor> önünden viski e, çalmaya Çal çalışır, e benzin çalar gibi filan. E e ilginç bir hikayedir. <gülüyor> Hadi meleklerin payı nokta yapayım dedim. E, ertesi gün oturdum logoyu tasarladım. Ben logo tasarımı tipografiyle filan da ilgileniyorum. Font tasarımı falan şu an. Burkay Serif üzerinde çalışıyorum şu anda. Logomu da kendim yaptım. Sadece bir grafik arkadaşıdan şey yapmasını, EPS haline getirmesini rica ettim. Ve aslında meleklerin payı doğmuş oldu ve beklentimin çok ötesinde bir e, geri dönüş olunca Orada dek, doktorluğum devreye girdi ben. Hani ben yazıyorsam doğrusunu yazayım, hı hı hı. o zaman okuyayım da yazayım. O zaman daha çok tadayım da daha fazla bir şeyler... Ve benim mesela bütün okumam viskiye döndü. Hani Burkay roman okuyor musun derseniz utanarak hayır derim hı. çünkü... Çünkü viski. Çünkü 7-8 senedir sadece viski, diski işte şarap bira üzerine okuyorum. Hani 200-300'e yakın kitap oldu. Burkay bir parantez açıp söylesene. Hı. Meleklerin payı. Meneklerin payı bir, ne e, demek? bir terim... Çünkü bilmeyen... Tabii e, tabii vardır kesinlikle. Evet. Tabii evet. Güzel bir hikaye çünkü. Çok, çok güzel bir hikaye. Benim de çok hoşuma gittiği için koydum zaten. E, Pek çok kişi benle tanıdığı için bu terimi sadece viski de öyle sanıyor ama pek çok distile içki biliyorsunuz fıçıda olgunlaşıyor. Evet. Konyak gibi, viski gibi, rom gibi içkiler imbikten çıkıyor şeffaf bir alkol olarak. Sonra bu fıçıya konuyor. 10, 12, 20, 25 yıl sonra bizim kadehlerimizde gördüğümüz o altın sarısı renkli sıvı haline geliyor. E, bu süreçte bu olgunlaşma sürecinde meşe nefes alıp verebilen bir e, ağaç olduğu evet. için e, içindeki alkol ve suyun yüzde ikisi... Havaya uçuyor. Buharlaşıyor. İskoçlar bunu e, şeylerin aldığını düşünüyor. Meleklerin aldığını düşünüyor. Yani meleklere bir <gülüyor> güzel, pay veriyoruz. Güzel. Karşılığında... Bize böyle güzel bisküller veriyorlar, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra gibi. Tabii bu aslında bir kayıp, yüzde ikilik bir kayıp. Hani Birleşik Bayi hesabı yapın, işte tabii tabii 200 tabii. litre e gelecek sene oldu, size 198 litre. Ben bir Excel dosyası yapıp yine böyle kurumsal kafa <gülüyor> Ve kitabımda da paylaştım. E tabii, e tabii, o yüzden hani 12 yılda atıyorum ne bileyim 25 yıl arasında ciddi fiyat anlamda kayıp var. var, fiyat, fiyat farkı var, da bu kayıp kalıyorum. var. Yani Hesaplarımıza haklı, göre şekilde... %2 iki sabit kalırsa 34 yıl sonra fıçının yarısı boşalmış, Yeşil, oluyor. boşalmış oluyor. Doğru. Evet. böyle ilginç bir hikayesi var. işte o zaman o zaman, o zaman meleklere, meleklere bir kadeh kaldıralım. Meleklere Çıkıyoruz. bir kadeh kaldıralım Sağlıyorum. evet. Sağlıyorum. Evet aynen. Tamam. Herkesin sağlığına olsun. Çok teşekkür evet. Harika bir sohbet oluyor. Süper. Evet. Çok ee, keyifli e, Çok keyifli. Şimdi meleklerin payından açıkçası birazcık devam edeceğiz. Çünkü orada e, hani hem blokta hem web sitesinde ödüller var. Hem yurt dışında hem yurt içinde ödüller var. Birazcık Burkay'dan onları anlatmasını isteyeceğiz ama bir hemen bir <gülüyor> 2015 senesinde ee, Burkay bununla alakalı bir blok şeyi almış evet, evet, evet, evet. Ona ona sonra mı değinelim? Onda parçadan sonra gelelim istersen. Evet, parçadan evet. sonra gelelim. E, whiskey Drinking Woman. woman gelsin evet. Evet woman. günün <gülüyor> günün <gülüyor> anlam ve önemini anlatan adamın e, ismi Whiskey Drinking e, Woman. E. Evet gelsin. Lou <gülüyor> Danas'ın. geliyor. Olsun, kuartetten ha. gelsin. Evet <gülüyor> dinliyoruz. whiskey every night she drinks whiskey when we're loving she drinks whiskey when we fight cause she's a whiskey drinking woman drinks whiskey all the time but i love that woman cause she's mine oh mine oh mine The day that we got married, she was all dressed in white. I told her when the preacher comes, keep that bottle out of sight. Cause she's a whiskey drinking woman. Drinks whiskey all the time. But I love that woman. Cause she's mine, oh mine, oh mine. She's a whiskey drinking woman Drinks that whiskey all the time But I love that woman Cause she's mine, oh mine, oh mine She puts whiskey in her coffee. She puts whiskey in her tea. She puts whiskey in whiskey, and she puts whiskey into me, 'cause she's a whiskey-drinking woman. Drinks whiskey all the time. But I love that woman 'cause she's mine, oh mine, oh mine. Sevgili Burkay Adalı ile laflamaya devam ediyoruz bu akşamki programda. Şimdi Meleklerin payı sitesi gerçekten viski severlerin çok ciddi ve çok sıkı takip ettiği evet. bir blok ve bir web sitesi haline geldi. Hani ben iki günde bir falan açıp bakıyorum yeni bir şey gelmiş mi diye. Hatta bir tadım notu gelmiş galiba. Evet. Joey Walker'ın bir, bir yeni, yeni, yeni tadım notlarını yayınladım. Evet. Şesiyle ilgili. Şimdi bu bir kere bu blok Türkçe bir blok. Evet. E, ama buna rağmen ciddi anlamda elde ettiği başarılar var dünyada. Hani bu bu bana hep garip geldi. Yani nasıl evet. bir nasıl Türk, oluyor? Türkçe bir blok işte yurt dışında epishiyet edildi şey yaptı falan diye istersen hani birazcık onlardan bahset hani ne ne aşamalara geldi bu blok hani kimler bunu takdir ediyor? Tabii ki. İkinler okuyor. Tabii ki. Bir kere demin söylediğim gibi bu bir hobi olarak başladı. MeleklerinPay.com 2013'ün bir Kasım gecesinde. Bugün geleceğim noktayı asla hayal edemezdim. Tabii ki bütün aşamaları bir noktadan sonra şeye döndü. Mesela gelecek senede şunu yapayım. Bir sonraki sene de bunu yapayım. Hatta bir noktada belki iler sektöründen ayrılırım ve bu benim işim olur. Hani O yavaş yavaş gelişen bir şey ama 2013 Kasım Gecesi meleklerin payı.com'a yazan Burkay bugünü kesinlikle tahmin edemezdi. Çünkü bir, bir kilometre taşı var uzakta görüyoruz e, ama evet işte stepleri evet, var. Bunları beklemiyorum. Mesela Bekliyorum. işte 2013-2014 tamam takip ediyorlar. İşte Instagram yeni başlamış bir viski hesabı açtım. Ben meleklerin payı Türkiye'nin sadece viski paylaşan hesabı oldu. ilk viski kültür hesabı. Şu anda Instagram'da 60-70 viski hesabı hesabı Dünyada en fazla viski hesabı olan ülkeyiz şu anda. Allah hadi ya. Tabii. Zannedersin ki viskide dolduk. Evet aynen e, öyle. Çok öyle, enteresan güzel, ya. Evet, evet, ya Dijitali de seven bir ülkeyiz. Bizim dijital penetrasyonumuz evet, evet, da çok yüksek şey biliyorsunuz. Facebook, Instagram, Twitter'da filan hani dünyanın hep beşinci, altıncı, yedinci, yedinci, yedinci sırasında olan bir ülkeyiz. Ee, İlk büyük şey e, 2015'te geldi işte Top 5 Whisky Blogger of the Year e, seçiliyor Amerika'da. E, orada listede adımı görmek mesela beni çok heyecanlandırdı çünkü e, diğer listenen 4 whisky Blogger'ı işte e, Fransa'dan var, e, şeyden İsrail'den vardı. 10 yıldır, 15 yıldır Whiskey yazan işte sitesinde 1000 sayfa yazı olan, makale olan filan insanlar ve İngilizce yazıyorlar. Arada meleklerimpayi.com, Turkey. Yanında benim bir fotoğrafım ve Türk bayrağı. Şimdi o bana müthiş bir gaz vardı. Biraz Korogit'tan gelen bir şeyim var. <gülüyor> e, hani ülkemi temsil ediyorum <gülüyor> oldu. E, orada tabii şey de vardı, sosyal medyanın oylarıyla belirleniyor falan. Tabii onu ben bayağı köpürttüm. Hani pek çok kişi paylaştı, Hani e, şey yaptı, ki. like verdi falan filan. Tamam o beni yükseltti biraz. E, bu sırada mesela 2016'da Türkiye'nin en iyi kişisel web sitesi seçildi. Bu benim için çok büyük, şaşırtıcı bir şeydi çünkü kişisel web sitesi biliyorsunuz 2016-2017'den beri hala da devam ediyor e deyince aklımıza ilk gelenler anne bebek blogları, seyahat blogları ya da işte geziyorum yiyorum evet, evet, tarzı evet, bloglar evet. hani böyle risk gibi spesifik çok bir spesifik çok, evet, çok gerçekten spesifik, spesifik tematik yani. bir alanda bir web sitesi yapıp burada web sitesini ben yaptım hani bir tasarımcıdan destek aldım ama bütün yönetimi ben de 7 yıldır sitenin o 2018'de ama değil mi? yok 2016 16'da pardon. işte o ödül geldi o da tabii büyük bir şey yaptı eee ivme verdi mektepay.com'a ee, arkasından işte birçok şey oldu işte tabii Top, top influential bloggers of the world gibi bir listede listelendim. Ee, en iyi, en iyi demeyelim de dünyanın viski hani influencerlar arasında yani etki e, düzeyi olan e, bloggerlar arasında ilk 15'teyim falan. O sırada ben her sene Londra'daki işte başka yurt dışındaki viski fuarlarına katılmaya başladığım için e, mesela 2013'teki viski fuarına katıldığımda insanlar bana şey diyordu. Oh, there is whiskey in Turkey. Really? <gülüyor> falan böyle hani yana şeyden gelmişim gibi bakıyorlardı. bu sefer yani, herkes için, üçüncü Ankara viskisi var. Ben işte yani. şey diyordum nasıl yani tabii ki var Türkiye'de de 50-60 farklı viski var ama var viski seviliyor. Ve ben de viski blogu yazıyorum falan. Çok şaşırıyorlardı. Şimdi gittiğimde mesela hani 100 kişiyle merhabalaşmaktan ben 3. <gülüyor> sınavda evet, ilerleyemiyorum. Hani öyle de bir Türkiye'yi temsil olayı da hala devam ediyor. İşte onun üzerine bir dolu bir şeyler seçildim falan. İşte en önemlisi 2019'un başı mıydı? 2018'mı artık karıştırıyorum ama dünyanın en çok tıklanan 7. web sitesi oldum. En iyi yani, viski blogu. <gülüyor> Şöyle en iyi değil ama dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi, siteleri arasında olmak mesela whisky.com İngilizce whisky.com'un önündeyim şu anda wow. ziyaret açısından mesela her gün iki günde bir ziyaret ediyorum dediniz günde 6-7 bin kişi ziyaret ediyor günde 17-18-20 bin sayfa whisky okuyorlar. Whiskey müthiş bir şey ilgi görüyor site tabi globalinde garibine gitti yani, düşün yüz tane şey var Türkçe blog var ee, arada işte dördüncü burkay, beşinci burkay, yedinci burkay şu anda onuncuyum galiba bir epeydir istediğim zaman ayıramıyorum web sitesini arkamdan başka web siteleri de türedi tabi hani meleklerin payının başarısını görünce başka viski, Türkçe viski siteleri de e, çıkmaya başladı e, tabi belli bir e, takipçi kitlesi oluşmuş olduğu için onlar da hızlı bir şekilde sık çok takip edilen listelerinde ilerliyor şu anda mesela ilk 220de 3-4 tane, 3 iki tane, tane, 3 tane Türkçe site var. Bu e, güzel bir şey yani. yani kültürü i̇şte arttırıcı, kültürü geliştirici bir şey. Şu anda bana globalden gelen soru hep bu. Türkiye'de ne oluyor? Ve gerçekten Türkiye'de viski kültüründe bence büyük bir atlama, sıçrama gerçekleştirdik. E, şu anda dediğim gibi işte 60-70 Instagram hesabı var, 8-9 tane web sitesi var. Bazıları copy-paste benden direkt ama en azından bir, bir, böyle bir site var yani. Bir şeyin kopyasının yapılıyor olması o işte çok Evet öyle tabii, ben de demektir. Diyorum. Ben de öyle diyorum tabi tabi Şu an zaman böyledir. Şu anda birçok sitede görüyorum. Mesela benim cümlemi aynen alıp başına... Benim de hep söylediğim gibi eklenince o onun cümlesi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama cümle benim <gülüyor> Demek ki bir takım şeyler doğru yapılıyor ki evet, kopya ediliyor. Evet. Öyle, öyle öyle ben en de öyle diyorum. En keyifli iş olur. Evet. Yani şimdi ben bitiyor. de aydınlatma sektöründe <gülüyor> iş yaptığım için burkay bilmiyor. Aynı zamanda aydınlatma sektöründe tasarım yapıyorum. Bir sürü şeyin kopyası yapılıyor. Yaptığımız işlerin. Demek ki doğru işler yapıyoruz. diyor Çok doğru. Öyle ben her zaman bunu söylüyorum. Bu bir gurur kaynağı benim için. Doğru, doğru doğru doğru. Böyle hesaplar geliyorsa hani Türkiye'de viski içki deyince akla gelen ilk isim olduysam e, hani tabii. ve işte herkes abi üstad falan diyorsa hani ben herkese burkay din diyorum ama herkes böyle hocam üstad falan hani hayatımıza dokunduğum nasıl mesajlar geliyor biliyor musunuz şu anda hani 20 saat çalışayım mesela 4 saat uyuduğum günler oluyor filan ama bir mesaj geliyor o 20 saate değer. değer. Abi sen hayatıma dokundun diyor böyle uzun uzun yazmış bir bayağı kompozisyon <gülüyor> yazmış. Geçen bir mesaj aldım bayağı gözüm doldu. Abi ben hiç içki içmeyen namazında niyazında bir insanım. Seni takip ediyorum 4 senedir ne kadar güz güzel düzgün bir insansın ne kadar güzel yazıyorsun. Bir konuya e, şey yapmışsın baş koymuşsun o konuda araştırıyorsun geziyorsun. E, İnan hiç içmem ben ama ben seni <gülüyor> takip ediyorum sıkı takipçim abim. eline sağlık ağzına sağlık yazdım. E çok güzel vallahi yani güzel yani evet. bir, bir, bir, bir kişinin kulağına suyu katsa bile yani bu bu bir kültür çünkü şimdi içki deyince hakikaten böyle bir bazı çevreler bir, bir geri adım atıyorlar ama bu bu gerçek bir kültür evet. bir bir dünya ve keşfedilecek o kadar çok şey var ki hani burkay sağ olsun hani Türkiye'de bu viski konusunda kültür. ...viski kültürü gelişimi konusunda ciddi işler yaptı. Ciddi adımlar attı. İnşallah arkası da gelecek diye Sadece düşünüyorum. Yani. Işte. Sade tabi bu iş viskiyle falan değil, bu tavuk iş. İşte doktorluk var, koro var, işte yazarlık var. Gençlere vermek istediğim mesaj da o zaten şu anda. Evet. Biraz hani lifestyle falan gibi kelimeler var ya, hoşuma gitmiyor ama... ...hani gençlerden abi seni örnek alıyorum mesajları çok al, alıyorum ve hoşuma gidiyor. Onlara da şey diyorum. Tamam. Hayallerinizin peşinden koşun ama 20 yaşınızda hadi ben blog açtım. Hey gibi bir dünyada değil bu. Lütfen çalışın, çabalayın. Çok çalışın. Hemen çok, şey yapmak çok, işte. çok çalışın. Şu anda tabii. genç jenerasyon çok algılayamıyor biliyorsunuz. Doğru. doğru şey doğru, diyebiliyor evet, biraz aynen. başı sıkışınca ama ben işte gece 8'de çalışamam diyor evet, filan. Evet. Hemen mobbingler, bilmem neler konuşuyor. Ben söylüyorum işte 20 22 yıldır geceli gündüzlü çalışıp bu noktaya geliyorum. Hani önce bir bazınızı yapın diyor, hiçbir Hiçbir yol o kadar kısa değil, kısa o değil, kadar evet. kolay değil. Ee, hiçbir yere de kolay varılmıyor. Yani. Bu kadar riskinden bahsettik ama Give That Wine çalalım. Evet. Ee, Lambert Hendrix ve Ross'tan gelsin. Harika. My wife got tired of me running around So she tried to keep me home Well, she broke my nose and hit my clothes, but I continued to roam. Then she finally hit my weak spot, threatened to throw my bottle out. Well, from the basement to the rooftop, everybody could hear me shout, Give me that wine. That oh, give me that wine. That yeah, give me that wine. I that Cause I can't cut loose without my juice. I got to have hot Lucy when I go walking, you know. Well, one day while crossing the avenue, a big car knocked me down While I was stretched out tying up traffic, and crowds came for blocks around Now the police were searching my pockets before they sent me to the funeral parlor But when one of them cops took my bottle jack, I jumped straight up and commenced to holler Give me that wine, oh, give me that wine Give me that wine, me that wine. cause I can't get well without muscatel I only drink for medicinal purposes anyway. Well, now, one real dark and dreary night as I was staggering home to bed. Well, the bandit jumped from the shadows and put a blackjack side my head. That cat took my watch, my ring, my money, and I didn't make a sound. But when he reached and got my bottle, you could hear me for blocks around. Give me that wine Oh, give me that wine. Give me that wine Beat my head out of shape, but leave my grape Watch ring and money ain't nothing. Don't mess with my wine, Jim. Well, one day my house caught fire. While I was laying down sleeping off a nap And when I woke up everything was burning With a pop and a crackle and a snap Now the fireman chopped up my TV set And tore my apartment apart But when he raised his axe to my bottle I screamed with all my heart Give me that wine Oh, give me that wine Give me that wine So I can drink one toast before I roast No sense in going out half-baked Might as well be all to You could take all those Hollywood glamour girls, Lana Turner, Rita Hayworth, Brigitte Bardot and Lucille Ball and all in chicks and line them upside the wall. Put a gigantic jug beside them and tell me to take my choice, Well, there'd be no doubt which one I chose. The minute I raised my voice, give me that wine. That oh, oh, oh. That well, those chicks look fine, but I love my wine now some folks like money. Some like to dance and dine, but I'll be happy, if you give me that wine, give me that wine. I'll have that Şimdi sevgili Burkay Adalık'ın bu kadar özellikle içki dünyasında söyleyecek sözü olduğunu anladık oluk olsun deviski konusunda özellikle Türkiye'deki sadece Türkiye demek de belki doğru değil. Yani dünyadaki viski kültürü konusunda yaptığı işler hakikaten önemli işler, kıymetli işler. Tabii bunun burada kalmaması lazım. Kalmadı da iki tane güzel Gitar. çok kıymetli kitap geldi. Kitaplar gerçekten hani öyle böyle kitaplar değil. Hani ben hani oturup ansiklopedi okur gibi okuduğum kitaplar istersen onun macerasını birazcık senden dinleyelim hani Tabii, nasıl yani. fikir doğdu nasıl gelişti Şöyle ben 2016-2017 artık viski zamanımın yarısını alıyor. Hani i̇laç sektöründe çalışıyorum profesyonel olarak ama o sırada hani viski konusunda çok fazla yazıyorum okuyorum tabi kenarda pek çok not birikti web sitesinde 700'e yakın makale var filan. Bir noktada ben bunları kitaplaştırırım diyordum. Hani böyle bir fikrim tabii ki vardı. Kenara böyle kendimce notlar alıyordum. Ama fikrim şuydu hani ben bir gün ilaç sektöründen ayrılacağım işte 50'li yaşlarıma doğru emekli olacağım hani yaşa takılacağım ama günü doldurmuş olacağım. Hala da öyleymiş i̇şte EYT yaşa takılanlardanım. Şu anda. Yani. ama günü ama doldurmuş olacağım. Daha olacak. hala gelmedi değil yaşlar bekliyoruz. Evet. <gülüyor> i̇şte gelmiyor, işte evet, evet hızlıca geliyor ama Çok hızlı geliyor ee, ve şey bir noktada hani kitap yazarım filan derken işte ben sektörden ayrılma kararı aldım. Bundan sonra hobilerimin peşinden gideceğim. Kendi eğitim danışmanlık firmamı kuracağım. Ben insanlara viski anlatmak istiyorum. Ben 2013 2014ten beri eğitimler veriyordum. Ama yılda 4 kere, 5 kere, 6 kere, 100 kişiye, 200 kişiye falan eğitim veriyordum. Ben bunu daha sık düzenli yapmak istiyordum. Nitekim 2019'da kurumsal hayattan ayrıldım. Bir sene bile olmadan 1500 kişiye eğitim verdim. 20 kişilik 25 kişilik gruplarda işte havaalanının eğitmeni bendim. Yeni havalimanı açılırken işte yeni göreve başlayan 150 kişinin ilk içki eğitimlerini ben verdim. Şimdi bunlar elimdeydi. Ben kurumsal hayattan ayrıldım. Şey diyordum bir iki üç ay boş oturayım gideyim şöyle uzun bir tatil yapayım. Sonra yayın evlerine, <gülüyor> yayın evlerine sorarım. O hafta Epsilon yayın evinden bir mail aldım. Burka Bey bir gelir misiniz bir görüşsek falan gittim. Hiç tanımıyorum etmiyorum ama dünya tatlısı insanlar çok kafalarımız uydu ve şey dediler. Biz içki kültürü üzerine yazının artmasını istiyoruz. Bize kitap yazar mısınız? Ee, hani istediği bir işi şey derdi falan gibi böyle <gülüyor> tabii ki dedim hani hayatta en büyük hayalim benim bir kitap yazmak. Çünkü ben kitabın kapağında adımı görmek istiyordum. Hani o Geriye bir çocuk bırakmak gibi. Ben evli çocuk değilim değil. ama geriye bir eser bırakmak istiyordum. Bunu daha önce çeviri kitaplarımla yaptım. Benim beş tane bilgisayar kitabım var. Bir tane de kadın sağlığı diye bir editörlüğünü yaptım. Çeviri ve editörlük kitapları var. Çevirmenlik de yaptım dedim ikisini. Valla ee, çocuk bıraksaydım bu kadar faydası olmazdı. Valla. Hakikaten öyle ya işte o noktada şey dedik biz bu konuştuğumuzda Nisan ben bunu sene sonuna kadar çıkarırım dedim yayın evi ya emin misiniz hani koca kitap mümkün değil 300 sayfalık kitap 8 ayda 6 ayda çıkmaz malzeme sağlam arkada ben evet elimde malzeme var dedim şey yaparım sıkarım ve çıkaracağım onu kendime doğum günü hediyesi vereceğim 16 Aralık'ta o kitap çıkacak dedim korkunç bir süreçte hani kalan montel saçımı o, dön o dönemde döktüm <gülüyor> ama 16 Aralık'ta buradan duyurulur 16 Aralık'ta Burkay evet. Evet. <gülüyor> O doğum, günü. doğum günü. Artık herkes gerekli, öğrendi çünkü gerekli tedbirleri alsın <gülüyor> çünkü herkes. Kitap çıkıyor. Ya yani şimdi Miktan kadeyi yeni kitabım da 16 Aralık'ta çıktı. Ha o da evet Kimdisi doğru ve doğru ve doğru. İnsanlar doğru. şey yapmaya başladı. E, demek bir sonraki Doğum gününüzde evet, hangi kitap, kitap çıkacak filan gibi oldu. İnşallah Ziran Temmuz gibi çıkacak bir sonraki. Hava hala bir plan var yani. üç, üç, üçüncü, üç, üçüncü daha üçüncü var. Yine... üç kitap daha yazıyorum. Yani içme alkol içki kültürü var. İçki kültürü... var. Ha puro var. İskoçya damıtım evleriyle ilgili bir projem var. İşte eksiği tamamlamak istiyorum ben işte meleklerin payı çok büyük ilgi gördü tabii ki web sitemden yazılar da topladım yeni yazılar şey yaptım e, yurt dışına e, kitapta değişik ne olabilir dedik hani dünya yazınında da yapılmamış bir şey olsun e, hadi video koyalım kitaba dedik QR kodlarla videolar koyalım hmm. e, Pernod Ricard desteğiyle ben İskoçya'ya gittim 3 gün 2000 saate yakın video kaydı. Şey böyle ben 200 saate yakın tabii 2000 saat olamaz. Böyle korkunç bir süreçte video kaydı aldık. Hepsi tek hücum, hücum kayıt ama işte 45-50'ye yakın harika YouTube videosuyla döndü. Video ve açıkçası. kitaba serpiştirdik bunu insanlar kitabı okurken mesela işte Garkodu oradan evet, malt nasıl e, işte şey yapılır. Arpa, malta şeye, arpa maltın içine maya ne zaman eklenir filan onu anlatıyorum. O sırada o kodu tıkladığınızda videodan onu insanlar videoda canlı şey olarak, o olarak izleyebiliyor. o Çok falan. keyifli. Ben o mesela dünyada yapılmış ilk bir içki kitabı için i̇şte bu tip şeyler çok ilgi gördü tabii de. Böyle bir koca bir yerinden kalkmayan tuğla gibi bir kitabın. Çünkü Türkiye'de pahalı kitaplar tabii bu kadar satmıyor ekonomik düzün dönemde. E, ama 120.000 i̇şte liralık bir kitabın 10.000 kopyanın üzerinde satması, işte filan globalin ilgisini çekti ve Gourmand Award'ı aldı kitap. Benim için çok değerliydi, bu çok çok mutlu oldum. Dünya dünyanın en ünlü yeme içme kitabı ödülü Gourmand Award. Orada distile ilişkiler dalında winner oldum. Bir de winner of the year, best of the year seçilecek. Şimdi onu bekliyorum heyecanla. Vallahi eline sağlık yani ben hani kitap e, hatta yanımda getirdim sana imzalattırmak için e, şey çok enteresan e, yani ki, kitap sanki böyle hani İngiltere'de falan e, bir e, kitapçıya gitmişsin de orada çıkmış bir kitap şeklinde. Yani Amacı buydu hani, evet global. Yani, sondak, yani Türkiye'den bir böyle bir kitap çıkar mı desen bugüne kadar açıkçası hani ben çok çıkacağını söyleyemezdim ama hani bu viski ve içki kültürü konusunda yapılmış kitapların yani benim kütüphanemde en azından baş rolü aldı kitap. Güzel çok teşekkürler. Bu benim için çok güzel bir itifat çünkü ben gerçekten öyle bir şey olmasını istiyordum. Hani sadece Türkiye'de okunacak bir şey değil. Şimdi hatta çevirip Fransızca, İngilizce'ye globalde de hani şey yapmak istiyorum. Yani evet ona geleceğim yani çünkü kitap o kadar kıymetli bir kitap ki acaba hani farklı dillere çevrilme ihtimali. Onu kim şöyle diyor? ediyor. Sen mi ediyorsun yayın evi mi ediyor? Birlikte çalışıyoruz onun için. Pandemi her şey gibi onu da aksattı. Mesela ben Frankfurt Kitap Fuarına, Balonya Kitap Fuarına gidecektim. Oralarda belirleniyor bu işte hangi Aynı şey olacak, hangi e, evet şey yapacağım. Yani. O süreçler biraz, onlar da dijitale kaydı. Hani kitaplar gönderiliyor, normal, normal. insanlar görüyor normalde orada oturup e, kitabınızı gösteriyorsunuz. Bakın böyle bir kitap işte şu dillerde. E, onda çabalarımız devam ediyor. Ben Fransızca ve İngilizce mutlaka Fransızca özellikle söylüyorum çünkü e, hem Fransızca bildiğim için hem de dünyanın en çok viski satılan ülkesi. Evet, bu çok enteresan yani arkasında. Evet. Ve Fransa'da Hiç. viski kitabı yok. O wow. çok iyi enteresan. Yani Doğrudur bir viski kitabı yok. Tabii İngilizce kitaplar orada da satılıyor. E mutlaka, mutlaka. Hani Bizdeki gibi. Biz de nasıl işte Pandora'ya gidiyorsunuz İngilizce evet, kitaplar evet, evet, görüyorsunuz. Evet, evet. Orada da işte orada bir da o kitap şekilde, var. Evet. Hani o yüzden mesela Fransa'nın çok faydalısı olacağını düşünüyorum. E ama İngilizce de olmazsa şey yapamam tabii ki dünyanın okuması mümkün değil. Çünkü mesela. müthiş geri dönüşler aldım. Mesela kitabımın ön sözünü yazan Charles Macklin dünyanın en ünlü viski yazarı geçen yazmış Burkay sen ne yapıyorsun hani keşke Türkçe okuyabilseydim dedi nasıl bir Bilmiyorum. kitap yani filan demiş adam çok çok, güzel. çok değerli bir, bir ara verelim saraborg'dan bir parça gelsin, gelsin Bu parçanın ya. hikayesini parçaya başlamadan evvel de burkaydan nane mi? Evet. mi geliyor? Ey 1000 gelsin Culep. evet güzel. ama güzel bir hikayesi Mint Culep, var. Tabi, minçilep tabii pek bilmez herkes ama bazen ya yani bizim kokteyl içerken ben de kokteyl, bilmiyordum ilk defa duydum. Kokteyl buydu. barlarda bazen yapanlar oluyor ama bizde çok moda olan bir kokteyl değil. Bir viski kokteyli minçilep aslında bir bourbon kokteyli. nane yapraklarıyla buzla hazırlanan böyle nane yaprağı ezildi. insanlara gençlere şey diye anlatıyorum. Mojito'nun viskiyle yapılan <gülüyor> gibi düşünün <gülüyor> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya yani. bir şey. E, kokteyl çok serinletici bir kokteyl. Böyle metal bir kapta içilir minçilep. Minçulep en fazla da Kentucky Derby sırasında Amerika'nın ünlü at yarışları at vardır. Kentucky Derby sırasında içilir. Bir, bir bourbon firma sponsor olur o yarışlara ve iki gün boyunca on binlerce bardak minçulep içilir. Bunu bir da, takım rakamlarla kitabım için yazdığım almıştım. Evet. E, böyle iki günde işte 600 kilo nane, e, 27 ton buz kullanıp e, işte kaç 120 bin bardak minçulep içiyorlar falan. Hani ...Amerika'nın viski satışlarını etkileyecek düzeyde bir iki şey, gündür o. Mint tüme çok da serinletici evet, bir kutu değildir. Ben, ben tabii bu, bu kültüre çok uzak olduğum için biraz... E, ...fotoğrafını görünce ne içtiğimin farkına vardım. <gülüyor> İnanılmaz güzel bir iş. Güzel evet. Serinletiyor. Pağaça daha da bir anlam serin kazandı. Serinletiyor. Serin. Saravoga bizi serinletiyor. Nesin bu an You said I saw you in. You kissed my daughter. caz ee, bu akşamki konumuz Burgan Adalı 10 ee, parmakta 10 marifet dedik. 8'e ancak geldik. Herkes acayip keyiflen bir program izlediğini düşünüyoruz. Biz de burada yeni bilgiler ve yeni keyifler peşinde koşuyoruz. Ee, şu ana kadar dinleyenler zannetmesinler ki en son viskiyle bu işleri kapatıyoruz bitiyor. Onun haricinde sinema ile ilgili bir takım şeyler var, bilgiler var ve bir seyahat blogları var. Urkay. Evet, e, seyahat yani sinema ilgisini ben biliyorum ama seyahat gezileri de hani Hürriyet okuyucuları vakti zamanında hani görmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani, ben ile ilgili olanları <gülüyor> sıkı takip ettim o ama... O iş tam hobi oldu işte ama ben... ...yani şunu orada ilginç bir şey var... ...mesela 30-35 yaşımdan sonra sözel bir adam olduğumu fark ettim... ...hayatım boyunca... ...işte <gülüyor> matematik, fen, sayısal bilmem ne... E, ...filan şey yaptıktan sonra... ...yazı yazmayı çok fark, sevdiğimi fark ettim... ...hani... ...oldu mu olası zaten bir şeyler karalıyordum hep kenarlara... ...işte... E, ...geriye belge ile bir, ilgili bir takıntım var benim... ...mesela güzel bir restorana gittim... ...bunu sadece ya çok güzeldi abi deyip size anlatmak değildi. Hani en fazla nasıl insanlar okuyabilir? İşte şey yaptığım çok oldu. Mesela işte e, Travel dergilerine, National Geography'e işte bilmem falan filan bir yazı gönderip İlginizi çekiyorsa yayınlayın, hiç bir şey istemiyorum. istemiyorum. Hani içimden geldi yazdım. Yani şöyle güzel bir fotoğraf çektim, yayınlarsanız sevinirim. Fotoğrafçılık Hayırlısı. da var mı? Evet, National Geographic'te bir tane fotoğrafım yayınlanmıştı. Mesela çok mutluyumdur, o, o da benim <gülüyor> fotoğrafçılık başarımdır. O üniversite hobim, i̇şte karanlık oda falan uğraşıyorduk. Sinema o dönemden kalma benim hani şey okuyordum, sinematik işte teknolojisi bilmem ne ama elimi alıp kameramı böyle çekim, çekim yapmıştım yok. Ama oldum olası bir şeyler izlemeyi severim, o zamanlar Festival falan takip ediyordum Ankara'da, İstanbul'a gelince tabii sektör çok zamanımı aldı için onu yapamadım. Ama evde hala izlemeyi çok seviyorum. Hani yılda 200-300'e yakın film izleyip hatta onlara da puanlar veriyorum filan IMDB değil ben kritiker.com'u kullanırım. Kritiker'ın algoritmasının çok daha iyi çalıştığını düşünüyorum. O da tabii sinemacı arkadaşlarının yorumlarıyla girdiğim bir sistem. Mesela Kritiker'da şu anda 1800-1900'e yakın filme verdiğim puanlar ve bir paragraflık filmle ilgili yorumlar var. Mesela senaryosu çok iyi ama işte kurgusunu beğenmedim. Oyunculuğu güzel ama anne falan gibi böyle yani çok kısa kısa tadım şey, notu. Tadım notum. <gülüyor> notum. Sinemayla ilgili yazdığın ayrı bir kendine ait bir yer yok diye anlıyorum. Yok işte burkaya.lit.com vardı. Oraya arada bir yazıyordum. Sonra işte critical.com'daki hesabımda ona oraya yazmaya başladım. O şöyle iş gidiyor. İşte seyahat işlerde şu anda devam ediyor mu bu? seyahat yazıları. Seyahat yazıları devam şöyle diyor, İş çok viskiye kaydı. Seyahatlerimin neredeyse %90'ı viski olmaya başlayınca viski de biliyorsunuz artık istediğiniz yerde yayınlatamıyorsunuz. Mal suyu falan evet, yazıyoruz. Basınımız. Hani istediğim gibi yazamıyorum. Hürriyet Seyahat'te mesela 4 sene önce yarım sayfa, bir sayfa mesela bir viski seyahatimi anlatmıştım. Ondan sonra mesela öyle bir şey artık, evet, mümkün, artık mümkün değil. değil de, evet. ee, hani eskisi Vay. kadar yazıyor muyum? Ha, hayır. Ee, en azından böyle bir şeyim olmuyor. Zaten... Pek zaman da kalmadı. İşte ikinci kitabımla uğraştım son. Pandemiyi de öyle değerlendirdim. 8-9 ayda da İmbik'ten Kadeh'e çıktı. İkinci kitap da işte zamanımı aldı bayağı. Ee, ama aldı çok... Bu İmbik'ten Kadeh'in ismini kim koydu? E, editörümle birlikte koyduk. Çok güzel isim. Güzel beğendiniz güzel, mi? Evet. Ne güzel ne Okey. güzel. Orada için birçok şey düşünüyorsunuz. Bir serüveni şimdi. anlatıyor yani. E, şu, evet benim asıl anlatmak istedim. O kitabın çıkış noktası da şudur. E, özellikle Nisan Mart aylarında işte bu pandeminin olduğu dönemler falan. Alım gücü zaten çok düşmüş. ÖTV yükselmiş. Rakı fiyatları çok artıyor. Viski fiyatları çok artıyor. İnsanlar etil alkolün içine aroma katıp bir şeyler yapmaya başladı ya. Orada Twitter'da şey yapıyorum insanlar. Bakın etil alkolü bir şeyi damlatırsanız onun rakı olmaz. Onun viski olmaz aromalı alkol olur. Alkol. Niye? İşte firmalar da öyle yapıyor. Hayır firmalar öyle yapmıyor. Orada bir imbik var diyorum. İmbik ne diyor? Yani işte distilasyon işlemi var hani onu alıp imbikten geçirdiğiniz zaman çıkan alkolün adına rakı diyoruz. İçinden anasonla geçmesi lazım. Fark ettim insanların distilasyon filan konusunda hiçbir fikri yok. Ve ben ikinci da viski olacakken şey yaptım. Tamam dedim ben distil içkiler arasındaki farkları bir göstereyim insanlara. Tamam viski herkes biliyor da. Vodka işte yine viski gibi üretimi başlayan ama fıçınaya girmeyen bir içkidir. İşte iki çeşit imbik vardır, bakır imbik deyince herkes bütün içkiler bakır imbikte de yapılıyor sanıyor falan. Hani biraz onu düzeltme amaçlıydı, bütün içkileri yazalım en azından temeli bir verelim, onun üstüne koysun insanlar dedim. Ee, zaten çok da güzel şeyler geldi, feedbackler geldi. hani biz cin bilmiyormuşuz abi, biz vodka bilmiyormuşuz. Yani nasıl üretildiğini bilmiyormuşuz. Kokteyller Meyer evde de yapılabiliyormuş kitapta 30'a 40'a yakın kokteyl var, kokteyl tarifi. İnsanlar kokteyleri çok zor yapılan bir şey gibi sanıyor ama evinizde 7-8 tane içkiniz olsun, bir tabii, tane de shaker'ınız olsun. olsun. Aslında özellikle evet, ölçüleriyle yapmanız kolay. Biraz işte distri içki kültürü yine aslında amacım gençlere şey yapabilmekte. İçki kültürüyle ilgili bir başlangıç, var. ilk startı verebilmek, ha bu böyleymiş deyip bilinçli tüketime yönetebilmek. Evet evet yöneltmek. bu çok önemli bir konu. Çünkü çok hakikaten senin de anlatmaya çalıştığın gibi derin bir konu. Ve o kadar fazla boyut var ki, İçine hani içine girdiğiniz zaman keyif almak yani keyif alma amacıyla giriyorsanız hakikaten yani bir şeyler öğrenme amacıyla giriyorsanız dolu dolu bir yani bir hayat yetmez yani tabii bunu tabii, öğrenmeye. Ya Farkındalık burada farkındalığı uyandırmak Durmak çok önemli mıyım? tabii ki. Yani evet, bir sergiye yani... gidiyorsan seyrettiğin resmin yahut da sergideki seyrettiğin fotoğrafın ne ifade ettiğini, iki şey yudumluyorsan bunun Aa, nereden geldi? Tabii ki. Bizim, yani çok çok daha ya, o zaman kı Ona kıymet katıyor verme, kıymet vermek çok Eser, bir şey. Kıymet vermelik. Rakı konusunda hep rahatsız olduğum bir şey vardı benim tam rakı milli içkimiz şu anda 60'a yakın farklı rakı var filan ama kimse şeyi bilmiyor. Hangisi kuru üzüm, hangisi yaş şey. üzüm, hangisi nasıl distile ediliyor? Üç kere distile nedir? Beş kere distile nedir? Hepsinin üzerinde yazıyor da. Kimsenin hiçbir şey bilmediği Yok Tabii doğru. Hani sadece iyi. kadehin şurasından vurulur konuşuluyor ya da işte masada en küçük yaşı en küçük olan sakin <gülüyor> olur. Hani çok adab konuşuldu evet, son evet, yıllarda. Evet, evet. Bu çok adab. güzel bir şeye değindin. Bütün bu şeyler genel bilgiler Türkiye'de hep yüzeysel. Evet, ee, öyle maalesef. Kimse yani bunun içine şey gitmiyor. Yani. Kimse bunun kültürünün ne olduğunu, ne olduğunu bilmiyor ama herkes rakı kadehinin nasıl vurulduğunu bilir. Evet. Ha. Bunlar doğru. hep yüzeysel. Evet. Aslında burada çok önemli farkındalıklar var, e tabii. yani bu platformdan alıp işi başka platforma taşıdığında da ne olursa olsun işin derinliğini öğrenmesi e gerekiyor. Arka planda neler var, arka neler plan. yok onu... Yani iki duble lazım. keyif için içtiğimiz içkinin bile o kadar büyük derinliği var ki tabii, tabii. bunun tabii. aslında farkında çok olmak uyur. lazım. Çok o yüzden uyur. adap konusuna hiç girmedim evet, kitapta, tabii. bunu da çok net belirtiyorum, mesela kitabımda 50 sayfa rakı anlatıyorum, şey yok tek, duble, işte yolluk filan böyle hani yeah. çizerler ya. Yeah, evet, evet. ya onlar, evet, i̇şte çok... onlar artık şey bir eğlencelik yeah, Evet evet başladı. Orada yeah. şey dedim tabii ki yani o bir biraz çok magazine var. artık ha, işin magazine yani. Giriyor. Ben, yani. Ben biraz daha teorine kaçıyorum artık işin çok ama lütfen diyorsun. siz bunu bilin ama şunları da okuyun dedim. Bayağı bir okuma listesi <Gülüyor> var. Mesela Fahzat'ın harika kitapları var. Rakı konusunda, rakı kültürü üzerine. Rakı ansiklopedisi <Gülüyor> müthiş bir evet. kitap. Evet. Yani evet. İnsanların bunları biraz okunmasına da yönlendirmeye çalışıyorum. Kerim harika bir kitap bu var tekel tekel ilişkileri üzerine kitapta hepsinden böyle paragraflar verip bakın dedim yani bir şey yapamıyorum tamam mı yaz, yazmam mümkün değil, de, değil tabii ki. lütfen gidin ama ben böyle kaynaklarda var bu kaynakları mutlaka okuyun e, diyorum ancak öyle gelişecek şekilde evet, evet, doğru ee, şimdi o zaman e, artık yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz ee, bir parça arası verelim ondan sonra e, burka ile kapanışı yapacağız tamam Aa. Yusunla'dan Yusunla'dan gelsin. gelsin. E, Jockey Full of Bourbon. Bourbon. <gülüyor> evet. Yine Çok... böyle yine içki, iç, içki bağlantılı evet. bir parçamız var. Dinliyoruz. Keyifle. I'm but the gun won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Sixty men in the dead man's chest And I've been drinking From a broken cup Two pairs of pants and a more half fist I'm full of bourbon I can't stand up Hey little bird, fly away Home, your house is on a fire Children are alone Hey little bird, fly away Home, your house is on fire Children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 On fire trip. To the carnival is what she said A hundred dollars makes it dark inside And a million in a drop-dead suit Dutch pink in a downtown train Two dollar pistol but the gum won't shoot I'm in the corner on a pouring rain Hey little birds, fly away home My house is on fire, Your children are alone Hey little birds, fly away Are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire. Children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire. Sevgili Laflayacağız Dinleyicileri programın bu geceki programında son bölümüne geldik. Sevgili Burkay Adalı'nın hobilerini, kariyerini, mesleğini doktorluktan başlayıp Blogger'la giden serüvenini dinledik ama son bölümde de ben açıkçası şunu çok merak ediyorum. Bir aydınlatıcı ve dinleyicilere özellikle içki kültürüyle ilgilenen dinleyicilere vermek istediği bir takım mesajlar var mı? Onu da şu bağlamda yapmak istiyorum. Kendi tercihlerin nedir? Yani içki içerken nasıl bir karar mekanizması çalışıyor yani Güzel. ben çünkü şimdi meleklerin payında sürekli işte viski okuyoruz hani ben senle tanışana kadar böyle kafamda ya burkay sadece viski içer başka hiçbir şey içmez gibi bir izlenim oluşmuştu bunun böyle olmadığını tabii ki biliyorum hani İmbik'ten Kadeh'e kitabından sonra bunu iyice anladım ama sen birazcık bizi yönlendirsene yani tabii, tabii. Ne, ne zaman ne tabii. içelim ne zaman ne içmeyelim bir kere o konu evet sosyal medyanın öyle bir sıkıntısı var sosyal medyada bir şey paylaştığınız zaman 24 saat o işi yaptığınız sanılıyor çünkü orada kalıyor ya ve o insan mesela sabah da görüyor, akşam da görüyor filan. Bir ara ben artık dalga geçiyordum arkadaşlar. Ben 24 saat şambr, elimde viski dolaşmıyorum. Ya da küveti viski doldurup içinde yatan bir adam değilim yani. Şimdi sizin elimde bira ile görenler oluyor mesela barlarda. İstanbul'un barlarında işte eski güzel günlerde barlara, konserlere gidiyorduk. Bu adam bira da içiyor. Yani elimde vardır. bira mesela öyle birkaç takipçi yanıma geldi gözler kocaman olmuş. Abi senin elinde bira var. E ne olacaktı dedim düşünsün. Düşünsün. İçerisi çok sıcak hani şu anda bira zamanı tam. Böyle başka renkli kokteyller görüyorlar filan, nasıl yani abi sen viski içersin filan, hayır diyorum şu anda onun zamanı değil, bunun zamanı, rakı çok seven bir insanım ama işte hesap viski olunca mesela bunları paylaşmıyorum evet, İnsanlar, ki, aa sen rakıda mı içiyorsun? Bunun üzerine biraz paylaşmaya başladım, yıllardır rakı içiyorum. <gülüyor> e, doğru, başlayayım. doğru. Ve orada biraz işte çok güzel sordunuz, soruyor, teşekkür ederim <gülüyor> çünkü şöyle soranlar da oluyor bunu, en iyi marka hangisi? En, işte en, en sevdiğiniz marka hangisi? Hangisini içiyorsunuz? Öyle bir cevap vermem mümkün olamıyor. Tabii ee, ki evet onu, onu, ama onu anlayışla sizin karıştırıyorum. Sizin tercihleriniz nedir çok doğru bir soru çünkü benim tercihlerim ana ve mevsime ve yanımdaki insanlara göre çok değişiyor. <gülüyor> Mesela çok yoğun bir iş gününün üzerine gelip eve bir single malt whisky e, İçmiyorum genelde çünkü kafam çok yoğun oluyor. O sırada o single malt'a e, çok kafa veremiyorum. Kafamı veremiyorum, tadını aldığımı düşünmüyorum. Orada elim buzlu bir harmağan viskisi gidiyor, <gülüyor> buzlu bir bourbon'a gidiyor mesela. Ama işte şimdi, şimdi çok keyifli bir yayın yaptık de Benim eve gideriz böyle güzel bir <gülüyor> single malt, Süper. hatta koleksiyon viskisi açarız, işte içeriz, bir şey yaparız. E, rahatlarız bu güzel yerin üzerine. E, anlığına, o ana göre değişiyor veya işte bir bara gitmişsiniz, ayaktasınız sıranızda sonunuzda insanlar var masanız bile yok mesela orada bir bira ya da bir cintonik alıp böyle ayaküstü takılmak e, çok daha uygun olabiliyor mesela kitapta da onu söyledim yani ne istiyorsanız onu mesela muhabbetse konu şöyle yani abi bir dertleşelim sonra bir uzatalım e, uzatalım hani bu gece bir sohbet edelim şey bunun üzerine mesela rakının üzerine bir içki yok bu konuda hani bu yapabileceğimiz, oturup sohbet edebileceğimiz masaya eşlik eden, mesela rakı rak o zaman çok önemli. E tabii, aynı. Mesela rakılar şu anda ikiye ayrılmaya başladı. İmbik'ten Kadeh'e de anlattım. Ee, i̇yice göreceğiz bunu. Ee, hani tam adını koymak istemiyorum. Yazlık rakılar, e, klasik rakılar demeye başladım. Ama mesela e, üç kere distile e, yaş üzüm rakıları, e, işte şekersiz falan diye çıkarttılar bazı rakılar. Mesela şeyle çok uyuyor. Böyle zeytinyağlı mezeler, Hı. akşamüstü sofrası, Ege'deyiz. işte şey yapıyor. Ama mesela aynı rakıyı bir ocakbaşı evet. sofrasına koyduğunuz zaman ağır kebapların yanında kışın mesela çok hafif kalıyor. Evet. E, Doğru. Yemek Doğru. rakıyı ezip geçiyor. geçiyor. Mesela hiç, o yüzden hiç bu tarafını düşünmemiştim. Evet, o o yüzden, yani orada da yani. bir denge çok önemli. yüzden herkese şey diyorum. Hani eşlikçiniz önemli, yalnızdaki insanlar önemli. E, hava sıcak mı, soğuk mu çok önemli. Mesela evet. yazın benim kokteyl ve bourbon tüketimim çok artar çünkü hava çok sıcak. ...hani buzsuz bir single malt'ı böyle yudumlayıp da içimi kavurmak istemiyorum. Hı -hı. Hani orada e, insanlara da şey diyorum mesela... ...ilk olarak karar vermeniz gereken şey bir kere şu... ...buzlu bir şey mi içmek istiyorsunuz? Buzsuz bir buzlu, şey mi Evet. Için. Çünkü... Güzel bir soru. En önemli. Evet, çok içki, önemli bir, ki, tabii, bir soru evet. E, orada e, insanlara şey de demeye başladım. İşte, Hangi kokteyl en güzel abi onu alalım filan. Hangi kokteyl en güzeli de bilemem. Barmen'e sorun diyorum. Lütfen Barmen'e sorun... E, abi işte viski sour'um iyidir diyorsa, viski sour yapıyorsa size. onu için Margarita mı iyidir diyorsa, tamam. bir Margarita için. İşte ben gününe göre şey yapmak gerekiyor. Mesela ben evde Margarita yapıyorum, Bloody Mary yapıyorum deyince insanlar yine ona da çok şaşırdı. Geçen yılbaşı bu yılbaşı da bir çok sessiz sakin 4-5 arkadaş kutladık ama geçtiğimiz yılbaşı evde 56 kaç? 50'ye yakın margarita yapmışım. Artık kolum şey yaptı. Acıdı. Şey dedim insanlara. Orada bir dolu viski var. Ben gidiyorum o viskilerden için hazırlatmayın bana margaritayla. Sağ kol margarita. Sağ kol margarita. Sa margarita. margarita. Acile gitme. Sağ kol evet. evet. Ee, Valla çok keyifli bir akşam oldu. Ee, oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür kıymetli edemez. bilgiler verdin bize. Ee, dünyamızı aydınlattın. Özellikle iç içki kültürü konusunda. Evet. Ahmet var mı senin eklemek istediğin şey? Var. Burkaya on parmağında on muhalefetindik. On bire geldik. On bire. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz çok için. Harika, harika bir sohbet oldu. Ee, Sağ olun. Ben programı kapatmadan önce sevgili e, ortak dostumuz Deniz Ergener'e de bir buradan selam, selam etmek istiyorum. çünkü öyle Deniz. O da viski e, konusunda çok çok özel evet, bir insandı. Evet o. evet evet. Burka ile bizi bir araya getiren de sevgili Deniz oldu. Belki bir, bir akşamda onu ağırlarız. İnşallah. Güzel Buradan ]lerde. selam olsun. Deniz'in viski damıtım evi bilgisi mesela Türkiye'de hiç kimsede yok diyebilirim. Çok biz şey, biz çok onunla birkaç tadım yaptık. Gerçekten çok, çok, hakikaten çok e, enteresan. Gerçekten bilgili var. olup evet. e, şey yapanlardandır o. Doğru. doğru. Moda olduğu için, aynen, aynen. Moda çok olduğu doğru. için çok değil doğru gerçekten. Şey gerçek evet. viski severdir. Doğru. Evet. doğru. Evet. Çok doğru. <gülüyor> Evet son parçamız yine Orfeon Oda, Oda Korosu'ndan o, bizden gelecek. Bizden geliyor. Hangisi? Sizden evet. gelecek. Vokomoting. geliyor. Çok güzel, çok güzel. Hep birlikte dinliyoruz. Tekrar tekrar çok çok teşekkürler Burkay. Çok teşekkürler. Ağzına ederim. sağlık, çok ayağına özel bir, sağlık. Özel bir şarkıyla kapatmış olduk. Avusturya'da koro olimpiyatlarında caz dalında seslendirmiştik ve gümüş madalya aldık bu şarkıyla. Wow. Tebrik çok ederiz. Çok güzel bir kapanış oldu ederiz. benim için. Benim için bir şarkıdı. Çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ, sağ, sağ olun. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler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 Leave me there, he said Seven. the ball rolling, balling them out for the love that The ball rolling, ball and them up. all holding on. Show them how it's done. Elemental, these journeys are sentimental. Take time for reflection, boom, boom, just a drink or two. A fooling, Time for rest and these chidi Just a your selection, let your voice do. to a moment of that, that, that Aygini. Ne yapacağız? Joycaz ile laflayacağız.